Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuş, 286 ayettir. Anicenet ve selam efendimiz Bakara Suresi Kur'an'ın zirvesi ve tefsir noktasıdır. Ondaki her ayetle birlikte 80 melek nazil olmuş ve Allahu ilahe yani ayetel kürsü dediğimiz ayeti arşın altından çıkarılarak onunla bitişmiştir. Ve Bakara suresiyle bitişmiştir. Ve Yasin Kur'an'ın kalbidir. Herhangi bir kişi ki Allah'ın rızasını ve ahiret diyarını talep ederek onu okursa, muhakkak onun günahları bağışlanır. Evet kardeşlerim. imam Ahmet düşnette müslim, sirmizi ve neseyni sahihlerinde Ebû Hureyre'den gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve Efendimiz evlerinizi hadirler haline getirmeyin. Muhakkak ki içinde Bakara Suresi okunan eve şeytan girmez buyurmuştur. Yine Ali sallallahu aleyhi ve Efendimiz Bakara Suresi'nin okunduğunu duyduğu zaman şeytan evden ışarı çıkar buyurmuştur. Firmezî Nesâyî ve İbn Mâcîden gelen bir rivayette Ali Sılatî ve Sılâm bir gün çok sayıda elçiler geldi. Ali Sılatî ve onların okunmasını istedi. Her ikisi, her birisi okudular. Yani beraberindeki Kur'an'dan nihayet yaşı en genç olan bir adama geldi. Ve ona dedi ki, senin yanında ne var ey falanca? O da benim yanımda falanca sureyle Bakara suresi var dedi. Bunun üzerine benim yanımda Bakara suresi mi var diyordu. O evet deyince aleyhissalatü vesselam git sen onların emirisin buyurdu. Seçkinlerinden bir kişi dedi ki, ben Allah'a yemin ederim ki Bakara suresini öğrenmekten beni koyan şey onu yerime getirememekten korkmuş olmamdır dedi bunun üzerine ve vesselam Kur'an'ı öğrenin ve okutun çünkü Kur'an'ı öğrenip okuyan ve onunla amel eden bir kişinin misali misk de dolup taşan bir kutuya benzer onun rayihası her yere yayılır Kur'an'ı öğrenip de o içinde yatıp kalan kişi ağzı kapalı olan misk kutusu gibidir Evet Buhari der ki Leis Useyd İbni Hudayr nakletti ki O geceleyin Bakara suresini okurken Atı üzerinde bağlıymış Birden at sıçrayıvermiş O susmuş Atta durmuş Okumaya başlamış At sıçrayıvermiş O susmuş Atta durmuş Sonra tekrar okumuş Ve atı sıçrayıvermiş o çekilince oğlu Yahya atın yakınındaymış Onu zorla tutabilmiş Tutunca başını göğe kaldırarak ne gördüğüne bakmış Sabah olunca durumu Aleyhissalatü Vesselam'a söylemiş Aleyhissalatü Vesselam Ey Hudayr'ın oğlu oku Ya Resulullah Yahya ezmesinden korkuyorum, Çünkü ona çok yakındı Bunun üzerine başımı kaldırdım ve ona doğru çekildim Başımı göğe kaldırdım bir de baktım ki şuralar misali bir gölge var. Oradan çıktı fakat onu artık göremiyorum. Aleyhisselatü Vesselam biliyor musun o neydi? O hayır deyince buyurdu ki onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Eğer okusaydın halkın ona bakıp bir daha ondan vazgeçmeyeceklerini görürdün demiştir. Evet. Bakara ve Alimlan surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlere baktığımızda İmam Ahmed bin Hanbel'den gelen bir rivayette Abdullah İbni Buray'da ben Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordum. Onun şöyle dediğini duydum. Bakara suresini öğren. Çünkü onu öğrenmek bereket terk etmek ise hasrettir. Başı boş kimselerden başkası onu terk etmeye güç yetiştiremez demiştir buraya da de diyor ki daha sonra aleyhissalatü vesselam efendimiz bir süre suçtu ve dedi ki bakarada alim'den surelerini öğrenin çünkü bu ikisi birer çiçektir sahiplerini kıyamet gününde gölgelendirirler sanki birer bulut veya gölgeliktirler ya da dizi dizi kuşlardan iki bölüktür Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde kişinin kabrinden sormuş adam gibi kalkmak üzere kabrinin yarıldığı zaman sahibine ulaşarak der ki ''Sen beni tanıyor musun?'' O ''Ben seni tanımıyorum'' der. Kur'an-ı Kerim de ''Ben senin arkadaşın olan Kur'an'ım. Çöllerde seni susattım, geceleri uykusuz bıraktım. Her Türkçe ticaret peşindedir, sen de ticaret peşindesin.'' sağ eline ilik, sol eline ebediyet verilir. Başına vakar tacı konulur. Ana ve babasına iki sene giydirilir. Ve dünya ehli ona dayanamayip derler ki biz bunu neyle kazandık? Kendilerimize oğulunuzun kurana sarılmasıyla denilir. Sonra denilir ki oku ve cennetin basamaklarına ve odalarına çık. O hızlı hızlı okurken sürekli çıkış halindedir. İster yavaş, ister hızlı okusun. Evet. Evet kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Bakara Suresini çok çok okumuş, ezberlemiş, hıfz etmiş ve hayatlarına geçirmişlerdir Allah subhanahu ve teala bizlere de onu öğrenme ahkamıyla amel etmeyi nasip etsin